Radyo Tiyatrosu. orada var? Kyasan Bülent Haşim Yanar. Yöneten Serpil Tamur. Efektör Erhan Mesutoğlu. Örneğin sanatçılar Nermin Deniz Gökçer, Selma Seval Gökçe, Sevil Müdrike Coşansu, Can Kürşat Anlı Açık, Şebnem Gamze Yapar, Tayfun Atilla Şendil Geldim, geldim. Aşk olsun Dermin abla. Hani hazırlanıp bekleyecektin beni? Unuttun mu yoksa? Unutması da unutmadım ama... E, e, girsene içeri. Otur biraz. Oturmasına oturayım ama geç kalıyoruz. Haberin olsun. Şu koltuğa otursana Selma. Niye kaçacakmış gibi verdin o sandalyeyi? Aman ne olacak canım? Şunun şurasında ne kadar oturacağım ki zaten? Hadi oyalanmayı bırak da hemen giyin sen de. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama ben gelmesem daha iyi galiba. Gelmesem mi diyorsun? Bunu da nereden çıkardın abla? Biliyorsun özellikle seni davet ettiler akşam yemeğine. Vallahi çok ayıp olur şimdi vazgeçmen. O kadar hazırlık yaptılar hem de. Sus yavaş konuş biraz. Sevil'e bir türlü söyleyemedim yemeğe gideceğimi. E bütün mesele bu mu şimdi? Kusura bakma ama bir tuhafsın Nermin abla. Ananı kızla eve kapattınız kendinizi. Aynı apartmanda oturmamıza rağmen yüzünüzü gören cennetlik. Şunu şurasında kaç saat yalnız kalacak zaten. Koca kız oldu. Bırak biraz iş yapsın. Hiç değilse bu gece kendi hazırlasın yemeğini de uyuşukluğu açılsın biraz. Elini hiçbir işe sürmeden oturuyor aylardır. Ne kadar çalışırsa eminim o kadar çabuk toplar kendini. O tekerlekli sandalyede oturup iş yapmak kolay mı Selma? Kolay olur mu? Elbette değil. Ama cesaretlenir hiç değilse. Duymadın mı doktorları? Yapılan ameliyatın başarılı olduğunu, bedenini güçlendirirse kısa zamanda ayağa kalkıp yürüyebileceğini söylüyorlar. Söylenenlere inanıyor mu ki Selma? Bacaklarımı kımıldatamıyorum deyip çekiliyor odasına. Nerede şimdi? Nerede olacak odasında? Eline bir kitap alıp kapandı yine içeri. Okumasına karışma sakın. Kendini yaşama bağlayacak şeylere ihtiyacı var zaten. Kendi kızımı tanımaz mıyım Selma? Aksine okudukça daha çok içine kapanıyor. Vazgeçtim evden çıkmasından bütün gün yüzünü göremiyorum desem yeridir. Vallahi başka birinden bahsediyor gibisin. Tamam senin kızın ama benim kızımın da en iyi arkadaşı. Çocukluğundan beri tanıyorum Sevili. Sizin yanınızdayken gülüp konuştuğuna bakma sen. Siz daha sokak kapısından çıkar çıkmaz hemen çekiliyor odasına. Şebnem de olmasa dışarıyla hiç bağlantısı kalmayacak zaten. O bizimkinin yanından ayrılmıyor Allah'a şükür. <gülüyor> İyi günde birlikte olup da kötü günde uzaklaşmak var mı Nermin abla? Yıllardır en yakın arkadaşları oldular birbirlerinin Evden dışarı çıkmayan biriyle arkadaşlık etmek de kolay değil biliyorsun Kusura bakma ama Sevil'in bu hale gelmesinde senin de suçun var abla Konuşmuyor odasından çıkmıyor diye dertleniyorsun Sonra da her ağzını açışında kızın sakatlığını hatırlatıyorsun Dünyanın sonu geldi sanki Söylemesi kolay <gülüyor> Hiçini bilmesem şu söylediğine kırılırdım Ne söylediğimin farkında mıyım Selma ben? Kusura bakma. Söylemek istediğimin bu olmadığını biliyorsun. Neyse. Yalnız söylemedi de mi? Sen üzerine gittikçe daha da içine kapanıyor bu kız. Bilmem ki. Ben de şaşırdım kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hadi ama hazırlan biraz önce de gidelim. Hiç içimden gelmiyor biliyor musun? Yani biz orada öyle güzel yemekler, börekler yerken kendi kızımın yemeği ısıtmak için zorlanacağını düşünmek bile mahvediyor beni. İyice tuhaflaştım. Biraz rahat bırak şu kızı artık. Hem birazdan Şevnem de gelir meraklanma. Birlikte hazırlarlar yemeği. Yemeğini önceden hazırladım. Bütün yapacağı ısıtıp masaya koymak. Bütün derdim bu muydu yani? Ben yanına gideyim de birazdan Şevnem'in geleceğini haber vereyim Sevil'e. E, sen de hazırlanırsın bu arada. İçimde tuhaf bir korku var biliyor musun? Niyeymiş o? İlk defa yanımda bir erkek olmadan akşam gezmesine gidiyorum. Önce babam sonra kocam. Yanımda bir erkek olmadan akşam vakti sokağa çıkmak ürkütüyor beni. Hem başkalarının ne diyeceğini düşünsene... ...kocası ölür ölmez gezmeye gitti diyecekler belki de... Onu da nereden çıkardın şimdi... ...aklına bile getirme bunları... ...herkes biliyor ne kadar üzüldüğünü... ...aylar geçti aradan... ...ana kızı eve kapattınız kendinizi... ...baksana bana... ...kocam öleli yıllar geçti... ...hem analık hem babalık yaptım Şebnem'e... ...eskisinden daha kuvvetli olacaksın sende... ...evinin hem erkeği hem de kadını olmaya alıştıracaksın kendini... O kaza almasıydı. <Gülüyor> tamam artık tamam. Yeniden başlama ne olursun. Ben Sevil'in yanına gidiyorum. Sen de bir an önce hazırla. Sevil. Sevil'ciğim. Ah, ah, e, kitaba da dalmışım Selma teyze. Geldiğini duymadım. Çok oldu mu gelelim? Yok yok yeni geldim sayılır. Anne zamanında hazırlanmış olsa hemen gidecektik ama daha giyinmemiş. Onu bekliyorum. E, bir yere mi gidiyorsunuz? Geçenlerde alışveriş yaparken eski bir arkadaşımıza rastladık. Bu gece için yemeğe davet etmişlerdi bizi ama annen son anda oyun bozanlık yaptı yine. <gülüyor> Bahanesi de benimdir mutlaka. Hı hı. Aman sen ona aldırma. Biraz geçsin, toparlasın kendini. Benimle birlikte evde oturmaya mecburmuş gibi eve kapatıyor kendini. Bilmez misin? Sen de üzerine üzerine gidiyorsun ama. Şöyle bir sokağa çıksan, C'ye deyip içeri girsen bile rahatlayacak kadın. Ne olur bir de sen başlama Selma teyze. Sen de hiç yardım etmiyorsun ki kızım. Biraz çabalasan, koltuk değnekleriyle de olsa yürümeye başlasan... ...etrafındaki herkesi sevindireceksin. Apartmanın içinde bir kat aşağı inmeye kalksam evde olay oluyor bilmiyor musun? Aman kızım düşersin. Aman yavrum asansörde kalırsın. Aman Sevil başkaları ne düşünür? <gülüyor> Bunları yeniden dinlemektense dışarı çıkmamak daha iyi. Onu tanıdığımdan beri aynı insan. Telaşlı, sürekli bir şey olur korkusuyla yaşıyor. Sanında korktuğu başına geldi işte. Görünmeyen bir kaza yüzünden kocası öldü. Kızı şu tekerlikli sandalyeye bağlandı. Bir ölçüde onu rahatlatmak senin elinde ama. Ben de biliyorum rahatlayacağını. Ama biraz da o benim rahatımı düşünse ne olurdu Selma teyze? Farkında değil miyim sanıyorsun? Korkak, içine kapanık biri oldum çıktım işte. Yaşıklarımın hepsi sokakta oynarken salıncağa binmeme bile izin vermedi düşerim diye. Böyle olunca da sıkışıp kalıyorsun evde. Yaşadığın hayatın en çok seni ilgilendirdiğinin farkına var artık. Ne yapabileceğimi söyler misin? O kadar üzerime titriyor ki nefes almama bile karışır oldu. Onu incitmeden bu kabuğu kırmam mümkün değil artık. Kısa bir süre rahatsız olacak elbette ama sonunda mutlaka o da anlayacak yaptığı hatayı. Annem üzülmesin, arkadaşım kırılmasın diye düşünecek olursan ömrünün sonuna kadar kendi hayatını yaşayamazsın kızım. Belli bir zamandan sonra geriye dönmek için çabalasan da nafile. Babamın yokluğu annemi de beni de yapayalnız bıraktı. O hayattayken anlamamışız ama sırtımızı öyle bir dayamışız ki babama. Gövdesiz kaldık sanki. Böyle bir acının üzerine bir de ben çıkarsam dayanamaz annem. Ölenle ölünmez düşüncesine alıştıracaksın kendini. Babanı düşünsene. Hayatta olsa ister miydi dört duvar arasında pineklemeni? Hatırlamıyor musun annenin bu telaşlı haline nasıl kızdığını? Şebnemle beraber çıkıp dolaş biraz. Arkadaşlarını gör en azından. Şebnem'den başka arkadaşım mı var ki Selma teyze? <gülüyor> Okuldayken sürekli gittiğiniz bir pastane vardı. Bir gün Şebnemle oraya gitseniz ha? İnsanların beni bu halimle görüp acıyarak bakmasına dayanamazmışım gibi geliyor. Herkesin gözü üstümde olacak. Elim ayağım birbirine dolanacak. Kiminle karşılaşsam o kazayı soracak. İster istemez acıyarak bakacak arkamdan. Sana acıyacaklarını nereden çıkardın Sevil? Herkesin başına gelebilir böyle bir kaza. Görmüyor musun? Şevlem'le arkadaşlığınız eskisi gibi sürüyor işte. Şevlem'in arkadaştan öte bir yeri var benim için. Çocukluğumuz, bütün okul yıllarımız birlikte geçti. Kardeşten bile yakın olduk. O da üzerindekileri değiştirip gelecekti işten çıkınca. Benden duymuş olma ama bugünlerde etekleri uçuşuyor. Ne olup bittiğini de anlatmıyor ki ben de sevineyim. Doğru söyle Sevil. Senin haberin var mı yoksa? Aa, yok vallahi Selma teyze. Yeni sıkıntılarımı anlatmaktan fırsat bulup onu dinleyemiyorum ki. Şunun bir ağzını arasam diyorum. Olur olur merak etme sen. <gülüyor> ben de ağız arattıracak adam buldum yani. İkiniz de aynı hamurdansınız bilmez miyim? Ser verip sır vermeyenler çetesi. Gözünün bebeğinden belli her şeyi nasıl da bildiğin. Selma. Ay bir baksana ne olur şu etek iyi durmuş mu üzerimde? Daha ne olsun abla çok güzel olmuşsun. Hadi biz gidelim artık. Sevil, Tek başına canın sıkılmaz değil mi kızım? Ay niye sıkılsın anne? Ne olur bu gece beni düşünme. İstediğin kadar geç kal. ...on dakikada bir meraklanıp ne yapıyorum diye de telefon etme tamam mı? Elimde mi yavrum? <gülüyor> Hadi ama yeteri kadar geciktik zaten. Yiyecek yemek bulamayacağız ona göre. Aman kapıyı kimseye açma kızım. Olur anne olur. Kapıyı kimseye açmam. Ocağa yanık unutmam. Pencereden bakmam. Balkondan aşağı sarkmam. Top oynayıp düşmem. Kibritle oynamam. Oldu mu? Ha? Rahatladın mı şimdi? cevap verdiğini duydun mu Selma hı hı. işte bir de çok üzerine düştüğümü söylüyorsun bu kızın söz dinliyor mu ki ne desem suç oluyor artık bu evde e insaf yani daha yarım saat olmadı evden ayrılalı be anne Üf, aramadan duramaz ki Yürüyemiyorum ya tamam. Her iş gelir artık başıma. Bakalım kaç kere arayacak gece boyunca. Bu bir. Açıyorum. Açtım. Alo buyurun. Özür dilerim. Rahatsız ettim sizi. Ee, kusura bakmayın ama kim olduğunuzu çıkartamadım. <gülüyor> Çünkü tanımıyorsunuz. Aslına bakarsanız ben de sizi tanımıyorum. Öyleyse neden telefon ettiğinizi öğrenebilir miyim? Şey... Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama... Nasıl söylesem... Konuşabileceğim kimse yoktu. Hani derler ya sıkıntıdan patlıyordum diye... Ben de o durumdaydım işte. Öylesine bir numara çeviriverdim. Hı, karşınıza da ben çıktım öyle mi? Alay mı ediyorsunuz siz? Özür dilerim. Sizin de canınızı sıktım durduk yerde. Bir insan sesi duyup kapatacaktım telefonu ama dayanamadım. Sesinizi duyunca... Ne bileyim cesaretlendim birden. Tekrar özür dilerim rahatsız. E, durun <gülüyor> kapatmayın hemen. E, i̇sterseniz konuşabiliriz. Sağ olun ama zamanınızı almak istemem. Bir ses duymak yeterliydi benim için. E, gerçekten öylesine mi çevirdiniz numaraları? <gülüyor> Dedim ya canım sıkılıyordu. Pek tanıdığım da yok bu şehirde. Aslına bakarsanız bütün gün gazeteydi kitaptı derken elime ne geçerse okumaktan başka bir şey yapmıyorum. Hmm, buralı değilsiniz o zaman. Değilim. ...birkaç ay önce geldim... E, ...kimseniz yok mu burada, arkadaşınız falan... ...bir arkadaşımın yanında kalıyorum zaten... ...bütün çocukluğumuz birlikte geçti sayılır... ...kardeşim gibidir... ...rahatlıkla her sıkıntımı anlatabileceğim biri yani... Hmm, ...bu gece gelmedi anlaşılan... ...evet, bugünlerde biraz gecikiyor... ...kimseye söylemeyin ama... ...galiba aşık oldu. <gülüyor> ...sizi tanımadığımı unutuverdiniz hemen... ...daha sizin kim <gülüyor> olduğunuzu bilmeden... ...arkadaşınızın gönül meselesini... ...kime anlatabilirim ki... Kusura bakmayın şaşırdım birden Oldum olası beceremem telefonda konuşmayı Karşımdakinin yüzünü göremeyince kendi kendime konuşuyormuşum gibi gelir hı hı, Anlıyorum Ben de pek sevmem telefonda konuşmayı Aslında telefon edeceğim kimse de yok galiba Sizin de pek arkadaşınız yok anlaşılan Sıkılmıyor musunuz? Sıkılsam da elimden bir şey gelmiyor Peki arkadaş canlısı değilim belki de <gülüyor> Böyleyim işte Dedim ya elimden bir şey gelmiyor. Hiç değilse başkaları gibi farklı görünme sevdasında değilsiniz. E, gene de farklı olmayı istediğim zamanlar oluyor ama... E, evet. e, bakın aklıma ne geldi. Size bir teklifim var. Hazır mısınız? <gülüyor> ama karar vermeden önce biraz düşünün isterseniz. Kararınızı verirken oldu bittiye getirmek istemem sizi. E, önce teklifinizi öğreneyim de. Peki buyurun bekliyorum. <gülüyor> Tuhaf gelebilir bu teklifim ama birbirini tanımayan iki insanın anlatacağı birçok şey vardır diye düşünüyorum e, Gelin arkadaş olalım sizinle Bana mı acıdınız yoksa sizin de mi canınız sıkılıyor? Ay, ne olur aklınızdan böyle şeyler geçirmeyin Acıyarak arkadaş olunmayacağını bilecek kadar büyüğüm O zaman Böyle bir dostla benim de ihtiyacım var diyelim Yeterli mi? Siz de mi yalnızsınız? Pek yalnız sayılmam aslında... Konuşacak, zaman geçirecek birçok kişi vardır da... insanın dudakları yapışır kalır ya kimi zaman... İşte daha çok böyle bir sıkıntıyı yaşıyorum... Kalabalığın içinde yalnızsınız yani... Hmm, düzelteyim... O kalabalığın içinde yalnız kalacağımı bildiğim için yalnızım... Bu kalabalığı oluşturan kişilerden farklı olduğumu nereden biliyorsunuz? Belki benimle de yalnız hissedeceksiniz kendinizi... Bunun içinde bir şartım var size... Birbirimizi hiçbir zaman görmeyeceğiz. Sadece e, telefonda sürecek arkadaşlığımız. Anlaştık mı? E, birbirimizden sıkıldığımız anda... E, ...telefonumuzu kapatmamız yeterli olacak... ...ilişkimizin sona ermesi için. Tabii, güvenmemekte haklısınız. E, Yok, öyle sandığınız gibi değil. Birbirimizi tanımadığımız için... ...daha özgür olacağımızı düşünüyorum. Hepsi bu. Ne dersiniz? Doğru galiba ama... Sizi sıkmamak için rahatlıkla yalanlar söyleyebilirim. Bunu nasıl önleyeceğiz? Hmm, önlemeyeceğiz. Yalanlarla gerçekler kol kola girecek bizim arkadaşlığımızda. <gülüyor> Düşünsenize. Tüm sıradan arkadaşlıklarda böyle olmuyor mu zaten? <gülüyor> Farkında olsak da olmasak da küçük yalanlarla dolu değil mi hayatımız? Bizim yalanlarımız ortaya çıktığında kırılmayacağız en azından. Üzülmeyeceğiz. Oyunun bir parçası olacak çünkü bunlar. <gülüyor> Korkutucu ama. İlginç bir öneri. Kabul. Benim için bir sakıncası yok. Hatta şimdiden hoşuma gitmeye başladı bu iş. E artık arkadaş olduğumuza göre tanışalım. Ben Sevil. E, ben de Can. Gerçek isminiz mi bu? <gülüyor> e, hayır. E, ya sizin? E, Arkadaşlarımızın temel kavramlarını hemen kavradınız bakıyorum. Elbette ben de söylemedim gerçek ismimi. Görünüşe bakılırsa iyi anlaşacağız sizinle. E, aramızda bir anlaşma var artık lütfen unutmayın. Birbirimizi görmeye çalışmayacağız. O zaman söylediklerinizin doğru olup olmadığı da o kadar fazla etkilemeyecek bizi. Gerçekleri de hayallerimiz gibi anlatabiliriz canımız isterse. İçimizdeki gerçek kişileri gizleyip gizlememekte serbest kalacağız. Kimi zaman olduğumuz gibi kimi zaman da olmak istediğimiz gibi konuşabileceğiz birbirimizle. <gülüyor> evet ilginç bir fikir. İyi ama doğru ile yanlışı nasıl ayırabileceğiz birbirinden? Ayıramayacağız. Bunun için uğraşmayacağız zaten. İleride birbirimizi görmeye uğraşmayacağımız için nelerin yalan nelerin gerçek olduğunu da sorgulamayacağız. İsteyen istediğine inanacak yani. Hayallerimizi gerçekmiş gibi anlatabileceğiz o zaman. Bir de bakmışsınız hayallerle gerçekler yer değiştirmiş. <gülüyor> Neden olmasın? İnsan hayal ettiği ölçüde yaşamaz mı? E farkında mısınız? Sıkıntınızı unuttunuz. Evet artık sıkılmıyorum. Ya siz? Ben de. Konuşmak iyi geldi. E, telefon numaranızı verin isterseniz bir dahaki sefere ben arayayım sizi Şu sizli bizli konuşmayı da bıraksak diyorum artık <gülüyor> Haklısın Öyle e, telefonda da olsa arkadaşız öyle değil mi? İşin kötüsü şu an hiç tanımıyoruz birbirimizi e, Telefon eden sen olduğuna göre sen başla o zaman Kendini biraz anlatsana bana Anlaşıldı Sevil Hanım bugün konuşulmuyor seninle. Aa, sen bana bakma hadi anlat. Duvara konuşsam daha iyi. Sıratıp duruyorsun kendi kendine. <gülüyor> Anlattıkların bir kulağından girip beyninle temas sağlayamadan çıkıp gidiyor öbür kulağından. Onu da nereden çıkardın Şebnem? Yağmur yağmak üzere onu bekliyorum. Yeni bir şey değil ki bu günlerdir böylesin. Daha önce perdeleri açtırmayan Sevil gitti... ...sandalyesini pencerenin önüne çekip oturan... ...sırıtarak dışarıyı seyreden başka biri geldi. Bırak şimdi dertlenirmiş gibi rol yapmayı. Dışarıyla bağlarımı kopardığım için beni suçlayan sen değil miydin? Sevinmen gerek. <gülüyor> biliyor musun? Hep özenirdim senin pencereden dışarıyı seyredişini. Vazgeçilmez alışkanlığım. İşin tuhafı bu günlerde dışarıyı da seyretmez oldun biliyor musun? Aa Neden? ...sokağı seyrederken sıkıntılarını unuttuğunu söylerdin her zaman. <gülüyor> Sıkıntın kalmamış anlaşılan. Günlerdir aşık olduğumu... ...Tayfun'la birbirimizi sevdiğimizi anlatıyorum sana. Sen umurunda değilmiş gibi dışarıyı seyrediyorsun... Doğru söyle. Anlattıklarım canını sıkıyorsa gideyim. Hadi böyle yapma ne olursun. Kahkahalar atmak istiyorum aslında. Sevinçliyim. Çılgınlar gibi hem de. Bu saatlerde bağırmak, şu arabayla masanın etrafında hız denemeleri yapmak geliyor içimden. Tamam korktuğum başıma geldi işte. Evde oturmaktan çıldırdın anlaşılan. <gülüyor> Benim durumumda olan birinin sıkıntıdan çıldırması beklenir öyle ya. Hmm, tas tamam öyle söyledim ben de. Hiç kimse cesaret edip söyleyemiyor bunu. Bir sen. Ama herkesin aklından geçen bu. Ne kadar saklamaya çalışsalar da gözlerinden anlıyorum. Sıkıntılı. Hatta ölesiye üzgün olmalıyım onlara göre. Aslında yanılıyorlar. Mutluyum. Delice gelecek ama mutluyum işte. İçimden şu pencereyi açıp bağırmak geliyor sakaktan geçenlere. E aç bağır o zaman ne duruyorsun hadi. Aa. Tımarhanelik desinler değil mi? O kadar da çıldırmadım daha. Ee, yine de başka bir çılgınlık yapabiliriz hani. Yağmur başlayınca diyor. <gülüyor> Devam et. Eminim beklediğim şeyi söyleyeceksin şimdi. Anladın mı? <gülüyor> Anlamaz mıyım? Eski günlerdeki gibi. Tamamen öyle. <gülüyor> Benim de günlerdir aklımdan geçen bu ama cesaret edemiyorum. Boşuna mı sırıttığımı sanıyordun <gülüyor> yoksa? Benden de delisin sen. Eskiden de böyle kutlardık önemli olayları. Günlerdir yağmur yağmasını bekliyorum sana söyleyebilmek için fazla beklemen gerekmeyecek anlaşılan. <gülüyor> Dışarı baksana koşuşmaça başladı bile. Aa kimse ıslanmak istemiyor nedense. Biraz yağmurda kalsalar eriyecekler sanki. Hmm, bizim hevesle yağmuru beklediğimizi bilseler ne şaşırırlardı ama eminim şimdi o da bekliyordur yağmurun yağmasını. Kim? Kim olacak Can? Aa, belki de saklanacak delik arıyordu ıslanmamak için. Ne biliyorsun Yağmur sevgisinin de yalanlarından biri olmadığın? <gülüyor> Onu tanımadığın belli oluyor hemen. Öyle temiz bir insan ki yalan söylemeyi bile beceremiyor. Dillesen sen hemen anlarsın bir türlü yalan söyleyemediğini. Yağmur'u anlattığında hayran kalırsın sen de. Öyle güzel anlatıyor ki. Onun gibi düşününce ıslanmaktan korkmuyor insan. Ondan bahsederken gözlerinin içi parlıyor biliyor musun? Aman hadi canım abartıyoruz. Aa, hiç de değil. Tanımadan seviyorum şu çocuğu. Yeniden enerji aşıladı sana. Eski yok artık. O durgun yaşam bezgini insan çekildi ortalıktan. Farklı yaşam dolu biri olup çıktın. Ama elimde olmadan korkuyorum kimi zaman. Neden? Tanımadığım birine aşık oluyormuşsun gibi. Yeterince tanıyorum. Daha yüzünü bile görmedin Sevil. Sana göre her şey mantık sınırları içinde olmalı. İnsanlar birbirini görmeden sevmemeli, hayal kurmamalı, yağmurda yürümemeli öyle mi? Sevmek ve ıslanmak aynı şeyleri mi hatırlatıyor sana da diğer insanlar gibi? <gülüyor> Tayfun senin gibi değildir umarım. Tersinden kalkmışsın bugün. Hep aynı yöne kalkarım. Tekerlekli sandalyeme doğru. Özür dilerim. Canım sıkılıyor. Evet mutluyum ama mutlu olmaktan bile korkuyorum. İstediğim hiçbir şey yapamayacakmışım gibi. Yalnız kalmaktan korkuyorum anlıyor musun? Sevil hadi yapma böyle. Düşünsene ne değişti ki o kazadan sonra? Önceki sessizliğini bile arattın hepimizi. Sıkışıp kaldın şu dört duvar arasına. Eski arkadaşlarını bile arayıp sormadın. Herkes peşinde koşup durdu günlerce. Gelenlerle görüşmeye çıkmadın. Telefon edenlerin telefonunu yanıtlamadın. Acımalarını, acıdıkları için yanımda olmalarını istemiyordum. Haksız mıyım? Ne yapabilirdim saklanmaktan başka? Fazladan bir şey yapmana gerek yoktu ki. İçindeki hapisten kurtulman yeterliydi. Can'la konuşurken bunu başardığımı sanıyorum. İçimden geçenleri, yaşadıklarımı, her şeyimi anlattım ona. Tam o uğursuz kazayı anlatacaktım ki... İçimden kahkahalar atmak geldi ve anladım yaşadıklarımın bir oyundan farksız olduğunu. Canla konuşurken de bu oyunu sürdürüyorsun o zaman. Bir kısmı eğlenceli, bir kısmı acılı. Ağlarken güldürebilen bir oyun. Başıma gelenler de oyunun bir parçası değil mi zaten? Görüyorsun. İstesem de istemesem de oynuyorum. Sen de oynuyorsun farkında olmadan. Üzerimize düşen rolleri eksiksiz yerine getiriyoruz birer kukla gibi. Sen istemedikten sonra kimse bu tekerlekli sandalyeye zorla bağlayamaz seni. Ayağa kalkmayı istemez gibisin. Benim rolüm buymuş diyerek şansını zorlamıyorsun. Yalan mı? Yoksa ikimiz de bal gibi biliyoruz kısa zamanda ayağa kalkabileceğini. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak ama. Bu kazadan önce insanların kişiliklerine önem verirdin. Şimdi ise kendi durumunu gereksiz yere büyütüyorsun. Yağmur başladı. Hmm. Annem koşa koşa eve geliyordur şimdi. yacan? Islanmak umurunda bile değildir onun. Belki de ıslık çalarak yürüyordur kendinin de bilmediği bir yere doğru. Kim bilir. Şu aşağıdan geçenlerden biri odur belki. Olabilir. Onunla birlikte olmak isterdin değil mi? Aa, ne olmayacak şeyler söyleme. Sonra galiba ben de korkar oldum ıslanmaktan. Seni engelleyen ne? Yürüyememek mi? Hadi. çekil şu pencerenin önünden gidiyoruz. Aa, saçmalama nereye gideceğiz? Nereye olursa. Aa, yağmurda var. dolaşmanın zevkini çıkaracağız. Anladın Ay, mı? Çocuklaşma lütfen. Otur ne olursun? Hayır hanımefendi. Boşuna tartışma benimle. Ama gidiyoruz. Şey <gülüyor> Biraz çılgınlık yapmanın kimseye zararı olmaz. Aa şemsiyemi bulamıyorum. Ay, yağmurluk gibi bir şey bul yeter. <gülüyor> Madem çılgınlık yapacağız tam olsun. <gülüyor> Yaptığım için çıldırmış olmalıyım. İliklerime kadar ıslandım. Yakınmayı bırak da yürü Tayfun. Nefis bir parka götürüyorum seni. <gülüyor> paşa paşa oturuyorduk evimizde. Sıcacık sobanın başında çayımızı yudumlamak varken şu yaptığımıza bak. Çocukken de bu yağmura düşkünlüğünden az ceza almamıştım. Numara yapmayı bırak. Senin de hoşuna gidiyordu. Bütün gün evde oturmaktan çatlamıştım zaten. Hem mutlaka seninle konuşmamız gerekiyordu. Aklına ihtiyacım var. Bu yağmurda ancak çok sulu önerilerde bulunabilirim ona göre. Hiç yoktan iyidir. Şaşırıp kaldım ne yapacağım? Nereye gittiğimizi söylersen öyle sevineceğim ki. Beğeneceğinden emin. Ağaçları bir göreceksin. Dalları şemsiye gibi uzanıyor bankların üzerinde. Şöyle akıllı uslu bir arkadaşım olmadı ki benim. Eee anlat bakalım. Bu kadar yürüttüğüne göre ıslandığımıza değmeli anlatacaklarım. Sabret biraz. Sürekli telefonda konuştuğun o kızla iyi bildiyse ne olayım? Sana baktıkça Şemlem'le tanıştığımız zamanı hatırlıyorum Sen şanslısın tam istediğin gibi birini buldun Birbirinizi sevdiniz Şimdiden nişan düğün planları yapmaya başladınız Tanısan senin de beğeneceğinden eminim Gelecek hafta hep beraber bir yerlere gidelim Tanışmış olursunuz Şu telefondaki arkadaşını da çağırırsın Beni de fazla meraklandırmamış olursun böylece Bu olanaksız işte Nedenmiş? Bunu anlatmak için çıkardım seni zaten Biliyorsun senden başka kimsem yok bu şehirde Dostuz biz Bana evet. anlatmadıktan sonra kime anlatacaksın sıkıntıları Bilmiyorum Buraya taşınmakla sana da yük oldum aslında Saçmalama Çocukluğumuzdan beri birlikteyiz Neyimiz var neyimiz yoksa hep ortak kullandık bunca senedir Şimdi değişen ne? Askerdeyken biriktirdiğim para tükeniyor Sana daha fazla yük olmaktan korkuyorum Aman abuk sabuk konuşma ne olursun Birbirimizden başka kimimiz var? Ne zaman başımız sıkışsa birbirimize yardım etmedik mi onca yıldan beri? Sorun da bu ya Çok zaman geçti Ne yani dostluğumuzu eskidi mi demek istiyorsun? Zaman dostlukları yıpratmaz ki daha da güçlendirir. Köklerini yayar, dallarını uzatır insanın içinde. Düşmeyesin, ayağın kaydığında tutunasın diye. Geçen zaman değiştirmiyor seni. Sana her baktığımda ilk karşılaşmamız aklıma geliyor. O zaman da bugünkü gibi dimdiktin yine. <gülüyor> Sen de durmadan ağlayan sümüklünün biriydin. <gülüyor> Anlaşılan hala değişen bir şey yok. Hadi geçmişi didiklemeyi kes de anlat. Sanırım aşık oldum. Bunu günlerdir biliyorum zaten. Yeni bir şeyler söyle de ıslandığıma değsin. Ama geçmişimi anlatamadım ona. Sakladım. Utanılacak bir geçmişimiz olduğunu sanmıyorum Can. Keşke olduğu gibi anlatsaydın her şeyi. Elimde olsa. Kaç kere dilimin ucuna kadar geldi ama tuttum kendimi. Bir türlü anlatamadım. Yalanlarımdan biri olduğunu sanmasından korktum. Bu şehirde senden başka kimsem olmadığını söyledim ama kimsiz olduğumu, yetiştirme yurtlarında büyüdüğümü söyleyemedim. Bunları anlatırken doğruyu söylediğimi bilmesini, onun sıcaklığına güvendiğim için anlattığımı bilmesini istiyorum. Bu oyununuzu başından beri anlayamadım zaten. Onu böylesine sevdiğine göre anlatmalıydım bence. İnanmamasından korktum. Gözlerimi görmeliydi bütün bunları anlatırken. Beynimin içinden geçenleri okumalıydı önce. Saklı kalan anlatmadığım duygularımı da görebilmeliydi gözleriyle. Ee, kusura bakma ama sen de çok şey bekliyorsun. Ya, bir kere olsun yüzünü görebilsem rahatlayacağım ama. Of, bunu da anlamıyorum işte. Birbirinizi görmediğiniz gibi sürekli öyküler anlatıyorsunuz. Hangisi gerçek, hangisi yalan bilemeden işinize gelenlere inanıyorsunuz sonra da. Çılgınlık bu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de aşık oluyorsun. Kusura bakma ama bunları bir başkasına anlatsan sana deli der. O da yalnızdı benim gibi. O kadar çok şey paylaştık ki telefonda. Yalnızlığımızı unuttuk. Paylaştıkça çoğaldığımızı anladık en azından. <gülüyor> Telefonun öbür ucunda bizim gibi düşünen biri vardı. Ve yüzünü görmediğin insana aşık oluverdi. Ha tuhaf geldiğini biliyorum. Tuhaf ne kelime delice geliyor. Akılla mantıkla en ufak bir ilgisini bulsam tamam diyeceğim ama yok. Bir deliyle aynı evi paylaştığımı sanmasından korktuğum için şebneme bile anlatamıyorum bu olanları. Sakın anlatma. Kendim bile aklımdan geçirdikçe çıldırdım mı diye korkuyorum. Her şey öyle çabuk gelişti ki değil anlatmaya olayları sırasıyla kafamdan geçirmeye bile gücüm yetmiyor. Hatanın büyüğü sende. Kırk yıl evde otursam bilmediğim birinin telefon numarasını çevirmek aklımın ucundan bile geçmez. Başkasına söylesem telefon sapı olduğunu düşünür. Ben de bir kere yaptım zaten. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındaydım ama almıştım. İnsan sesi duymalıydım mutlaka. Fakat daha da kötüsünü yaptım geçenlerde. Başka birine daha telefon ettiğini söylemez Akıl. Hayır. Sevil'in telefon numarasını ve soyadını kullanarak adresini öğrendim. Adının Sevil olmadığını kendisi söylemedi mi sana? Soyadının doğru olduğunu nereden biliyorsun peki? Şansımı denemek istedim. Ben de adımı söyledikten sonra gerçek adımın bu olmadığını söyledim ona ama... ...elimde olmadan doğruyu söylemiştim. Aslına bakarsan ikimiz de hep doğruları anlatıyoruz birbirimize. Adresini öğrendikten sonra ne yaptın? Allah bilir evine de gitmişsindir. Henüz cesaret edemedim buna. Ama daha fazla dayanabileceğimi sanmıyorum. Bir yandan da merakım yüzünden böyle bir iş yapmaktan utanıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu yüzden konuşmak istedim seninle. ...kendi aklıma kalırsa gittikçe batağa saplanacağım. Eh, bunca yıllık arkadaşımsın Bir yardım eli uzatalım bari. Diyelim ki oturduğu eve gittin. Ne diyeceksin? Merhaba, ben Can. Hani şu telefondaki yalancı arkadaşın öyle mi? Aa, kendimi göstermeye pek niyetim yok. Benim onu gördüğümü bilmesini istemiyorum. Sana bir an önce bir iş bulalım en iyisi. Sıkıntıdan ne yapacağını şaşırdın anlaşılan. Alay etme ne olur. Zaten gittikçe kafam karışıyor. Hadi biliyorsun şaka yaptığımı alınma hemen. Sen de o kadar tepeden düşme anlatıyorsun ki... ...olanı biteni ister istemez alaya alıyor insan. Parka geldik zaten. Oturalım önce de her şeyi baştan konuşalım oh, en iyisi. Nihayet. Başka türlü çözülmeyecek bu iş... şu yaptığınızı 5 yaşında çocuklar yapmaz. İnsaf. Bu kadar da olmaz ki Şebnem. Sana güvendiğim için yalnız bıraktım ikinizi. Anne, sen sus. Asıl suçlu sensin zaten. Aylardır dışarı çıkman için yalvarmama rağmen çıkmadığında... bu havayı mı buldun sokağa çıkacak. Doğrusu bir yağmurluk bile almamışsın üzerine. Aradık ama bulamadık Nermin teyze. Üzerime giyecek bir şey bırakmamışsın ki dışarıda. Hepsini tıkmışsın bir yerlere. Giydiğin mi vardı ki dolaba kaldırdım hepsini. Üşümedik ki Nermin teyze. Biraz ıslandık hepsi bu. Sen yürüdüğün için üşümemiş olabilirsin ya sevik Hiç aklına gelmedi mi bu kızın üşütüp hastalanınca? Ay yeter anne bebek değilim artık. Yirmi yaşındaki insan ıslandı diye bu kadar mesele yapılmaz ki. Ben istedim yağmurda dolaşmayı. Sıkılmıştım içimi kemiren kurtlar vardı sanki. Islanınca geçti mi sıkıntın? İkinize de bir şeyler oldu son günlerde ya hadi hayırlısı. Sokak kapısından duyuluyordu gülüşmeleriniz. Hadi sizin keyfiniz yerindeydi diyelim. Başkalarının ne düşüneceği de mi gelmedi aklınıza? Bizim ne yaptığımız kimi ilgilendirir anne? O kazadan sonra herkesin gözü üzerimizde, bilmiyor musun? <gülüyor> yeter anne, yeter. Benim gülmem de, yağmurda gezmem de sadece beni ilgilendirir. Bir dediğin bir dediğini tutmuyor. Korkak olduğumu, sırf bu yüzden şu lanet olası tekerlekli sandalyeden kurtulamadığımı yüzlerce kere dinledim senden. Dışarı çıkınca da gülmem bile birdenbire suç verdi. Ne olur artık bırakın bu tartışmayı. Hep benim yüzümden oldu. Onun derdi kendi kafasında Şebnem. Önemli olan ıslanmamız falan değil. Babamın o kazada ölmesinden dolayı suçluyor beni. Bir yandan ayağa kalkmamı isterken bir yandan da yeterince üzülmediğimi düşünüyor. Beni böyle suçlamaya hakkın yok. Bu tekerlekli sandalyeye oturup kalmanı istemiyorum hepsi bu. Biraz yüreklensen koltuk değnekleriyle de olsa yürüyeceksin. Ama sen hastalanmak iyice güçten düşmek için elinden ne geliyorsa yapıyorsun. Asıl sensin babanın ölümünden kendini suçlayan. Kendimi suçladığım falan yok benim. Ama babam beni almaya gelmemiş olsa böyle bir kaza belki de hiç olmayacaktı. Tek başına dönemeyecek olduktan sonra hiç dışarı çıkmamalıydım o gece. Bunun için suçluyorsun ya işte kendini. Sokağa çıkmayışının, eve kapanışının gerçek nedeni de bu. ozan ne oldu artık? Ne olur fazla kırmayın birbirinizi. Haklısın Şebnem, haklısın. Neyse hadi üzerinize kuru bir şeyler giyin de... ...şu pencerenin önünde içelim çaylarımızı. Sen de kurulansan fena olmayacak Nermin teyze. <Gülüyor> Size kızıyorum ya, ben de şemsiyemi almayı unutmuşum biliyor musun? Belki de iyi oldu şemsiyesiz yakalanışım. Son zamanlarda tek paylaştığımız şey bu oldu galiba. Anne yapma ne olursun? Üzüyorsun beni. Farkında olmadan kırıyoruz artık birbirimizi. İkimiz de evdeki yeni rol dağılımına alışamadık hala. Selma teyze haklı. İkimiz de daha kuvvetli olmak zorundayız bundan sonra. Zaman zaman farkına bile varmadan çocuk yerine koyuyorsun beni. İşte o zaman çıldıracak gibi oluyorum. Düşünsene, sokağa çıktım diye sevineceğin Islandım diye kızıyordum biraz önce. Aylardır ilk defa çıkmıştım oysa. Üşütmenden korktum kızım. Anne olunca düşünce biçimi değişiyor insanın. Hoş şimdi anlatsam da anlayamazsın ya. Anlatılacak bir şey değil işte. Elimde değil. Meraklandım sizi evde bulamayınca. Senin hissettiklerini tam olarak anlamam mümkün değil biliyorum. Anlıyorum. Anne olmak da kolay bir şey değil. Aksine çok zor. Ama ne olur biraz da benim yerime koy kendini olur mu? Özür dilerim bağırdığım için özür dilerim Ben de ben de özür dilerim Daha anlayışlı olmalıydım sana karşı Benim beklediğim anlayış değil ki anne Benim için fedakarlık yapmayı bırakmanı istiyorum sadece İnanmasan da büyüdüm artık görmüyor musun koca kız oldum Biraz kendi halime bıraksam beni Ben de ne yapacağıma karar versem Buyurun, ben Can. Ben de seni aramıştım zaten. Telefonun başında mı oturuyordun? Arama sırası sende olunca fazla uzaklaşamadım telefonun yanından. Birbirimizin yaşamını fazlasıyla etkiliyoruz anlaşılan. Hatalı mı bu sence? Bilmem ki. Olması gereken bu belki. Daha önce böyle bir arkadaşlık yaşamamıştım. Bilemiyorum onun için. Gene de elimde olmadan üzülüyorum zamanını telefonlarıma göre ayarlıyorsun diye. Benim hoşuma gidiyor ama. Sonuçta seninle konuşabildikten sonra ne kadar beklersen bekleyeyim hiç önemli değil. Yağmurda yürüdük bugün. O sözünü ettiğin arkadaşınla mı? Hı hı. Birdenbire karşıma çıkıvereceğini düşündüm biliyor musun? Giderek bağlanıyoruz birbirimize. Günlerdir ben de aynı durumdayım. Karşılaştığım bayanları süzüyorum elimde olmaksızın. Ayıp ama diyorum ya elimde değil. Gördüğün zaman nasıl tanıyacaksın peki? ...üzerinde isim yazan bir kartonla falan mı dolaştığımı sanıyorsun yoksa? <gülüyor> hiç düşünmedim bunu ama seni görür görmez tanıyacağıma eminim. Hmm. Hayalcisin. Umutluyum. Ne kadar çok ortak zevkimiz olduğunu farkında mısın? Biliyorum. Komik gelecek ama sanki yıllardan beri tanıyorum seni. <gülüyor> Birkaç haftada birbirimizi bu kadar yakın hissetmemiz tuhaf geliyor aslında. Evet. Zevklerimizi, alışkanlıklarımızı birlikte geliştirmişiz gibi. Seni hiç görmedim ama... ...olaylar karşısında nasıl düşüneceğini bile biliyorum artık. Anlıyorum. Aynı şeyleri hissediyorum ben de. Bugünlerde huzursuz olduğunun da farkındayım. Haklısın. Günlerdir bir şey söyleyeceğim ama korkuyorum. Söyleme ne olur. Elimde değil, seni görmeliyim. Ben de istiyorum bunu ama... Dostluğumuzu tehlikeye atamam. Öyle ya da böyle karşılaştığımız anda ilişkimiz kötüye gidecek sana göre. E şimdi her şey fazlasıyla güzel. Değişmekten mi korkuyorsun yoksa benim değişmem mi korkutuyor seni? Değişmekten değil. Daha çok bağlanmaktan korkuyorum. Seni gördükten sonra ayrılamamaktan ama ayrılmak zorunda kalmaktan korkuyorum anlıyor musun? Beni görmemek rahatsız etmiyor mu seni? Çok zor geliyor hem de. Ama sesini duyamazsam dayanamayacağımı biliyorum. yalnız kalırım o zaman. Bu kararı verirken ikimiz de yaşamaktan korkuyorduk aslında öyle değil mi? Gerçekler yıpratıcı olduğunda en akılcısı bu değil mi? Lütfen. Bırak her şey olduğu gibi devam etsin. Biz gene bilelim gerçek yaşamdan kaçtığımızı... ...kumdan kalelerde biriktirelim sevgimizi. Olmaz mı? Arkadaşlığımız olduğu yerde dursun. Bilemiyorum Sevil. Ne yapmam gerektiğini gerçekten bilemiyorum. Tuhaf bir duygu var içimde. Sanki her an bir aksilik olacakmış gibi. <gülüyor> Üzerine titrediğimiz şeyler için hep aynı korkuyu yaşamaz mıyız? Pencerenden gördüklerini, karşı sokaktaki lokantadan gece yarısı çıkan sarhoşları... ...sabahın erken saatlerinde köşedeki ekmek kulübesinin önünde bekleşenleri gözümle görmüş gibi biliyorum ama yetmiyor bu bana. Seni görmek istiyorum. Zaman'a ihtiyacım var. Karar vermek için mi? Öyle diyelim. E, e, tam, tam bir ay sonra birbirimizi görmeye ne dersin? Ama o zamandan önce ısrar etmek yok. Peki, bence bir mesele yok. Yine de bir ay içinde ne değişeceğini çok merak ediyorum. He, o kadar da meraklan bakalım. Bir ay sonra buluşacağız tamam mı? Hem de o sürekli anlattığım farkta. kıza bir haller oldu Selma ama çözemiyorum. Dün Şebnem'e sordum o da bir şey bilmediğini söyledi. Gözünü seveyim sanki hiç haberin yokmuş gibi bu ikisinin ağzını şöyle bir ara. Bir tuhaf oldun Nermin abla. İnsan içine çıkmaya korktuğu için ayağa kalkamayacak bu kız diyen sen değil miydin? Daha ne istiyorsun? Koltuk değnekleriyle de olsa günden güne artırıyor ayakta kalma süresini. Cesaretine baksana. Tek başına doktora bile gidiyor artık. Yürümeye çalışmasına bir dediğim yok ama bu telefon konuşmalarından sonra davranışları değişti Sevil'in. Aksiliklerini, hırçınlıklarını bıraktı. Şimdiye kadar hiç görmediğim bambaşka biri oldu. Kazadan önce bile tek başına gitmezdi doktora, korkardı. Görmedin mi nezli haliyle nasıl da ısrar etti yalnız gitmek için? İyi ya, hepimizin istediği de bu değil miydi? Kazadan önce de pısırık diye kınardın kızcağızı. Hırslandı. Bundan sonra korkum kalmadı ondan yana. <gülüyor> o kadar da güzelleşti ki hınzır. Anlamadığımı sanıyorum ama biz de geçirdik o dönemleri. Odasından dışarı çıkmayıp sürekli kitap okuyan kız o telefonlardan sonra akşama kadar kültür fizik çalışmaları yapar oldu. Sen ne dersen des Selma. Aşık oldu bu kız. Aşk nedir bilmezmiş gibi konuşuyorsun ama. Hep demez miydin rahmetli Ömer abiyle birbirinizi deliler gibi sevdiğinizi? Elbette sevdim Ömer'i ama o başka. Ailemin tanıyıp beğendiği biriydi bir kere. Bu telefondaki olan kimdir kimin nesidir haberimiz mi var? Ailesini tanıman bir şeyi değiştirecek mi abla? Hele dur fol yok yumurta yok ortada. <gülüyor> yok be kızım benimki de az kalabalığı işte. Yoksa istemez miyim kızımın sevdiği biriyle evlenmesini? <gülüyor> Kaynanalık yapacağım ya şimdiden hazırlık yapıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Çok geç kaldı sevildi. Yani bu kadar gecikeceğini bilsem kesinlikle tek başına yollamazdım doktora. Hava da öyle soğuk ki. Şebnem de hastalanıp işe gitmedi bugün. Öğlene kadar başını kaldıramadı yastıktan. Biraz çorba içti az önce. Düzelir gibi olunca da hemen yerleşti penceresinin önüne. Sevil'in dönüşünü bekliyor. Hatırlar mısın? Ömer pencere önü çiçeği diye takılırdı Şebnem'e. <gülüyor> Şebnem de güler. Saksıyım ben saksı diye bağırırdı pencereden dışarı. Onu öyle arıyorum ki. Çok özledim biliyor musun? Kaç yıllık da özlemez misin? ...bize bile yokluğu öyle çok dokundu ki tahmin edemezsin. Fark ettirmeden gizli gizli gözetirmiş bize anlaşılan. Şebnem'e bir kere bile babasının yokluğunu aratmadı. Sevil'le bir tuttu ikisini. <gülüyor> Sizi aileden sayardı her zaman. Ya. Hatırlar mısın? Kızların okulunun açıldığı bir günde hani... Hmm, ...onları okula bırakıp da hep birlikte piknik yapmaya gitmiştik. Can evde misin? Mutfaktayım. Nefes bir yemek hazırlıyorum sana. Oo, donuyorum Can. Ne olur biraz daha kömür at şu sobaya. Yuh sana yuhlar sana. Bir Oo. de delikanlı olacaksın. Ha? Sobanın başına oturup delikanlılık <gülüyor> taslamak kolay elbette. Sıkıysa sokağa çık da gör bakalım buradan göründüğü gibi <gülüyor> miymiş hava. Ben ne zaman geldim sanıyorsun ha? Daha yarım saat olmadı içeri gireli. Oo sobayı yeni yakmışsın zaten. Daha boruları bile ısınmamış. Uff. <gülüyor> Gazetedeki iş ilanı için gittin mi? Sabah ilk işim ilandaki adrese gitmek oldu. Çalışacağım bölümü müdürüyle karşılıklı konuştuk. Anladığım kadarıyla beğendi beni. Onlarla çalışmayı kabul edersem... ...işimde kısa sürede yükseleceğimi söyledi ayrılırken. İşe alındın o zaman. Daha değil. Yarın genel müdürle tanışmam gerekiyormuş. Maaş ve şirketin sağladığı diğer olanakları görüşeceğiz. <gülüyor> Genel müdürle görüşmeye çağrıldığına göre oldu sayılır bu iş. <gülüyor> Desene boş yere dişlerini gösterip durmuyorsun geldiğimden beri. İşe alındığımı anlar anlamaz <gülüyor> doğruca sevillerin <gülüyor> evinin önüne gittim bugün. O kadar <gülüyor> sevinçliydim ki kabıma sığamıyordum. Mutlaka onunla paylaşmalıydım bu sevincimi. Pencerede oturuyordu. Kaldırımda durup çeşitli tuhaflıklar yaptım dikkatini çekmek için. Sonra da kahkahalarla güldüm kendi yaptıklarıma. <gülüyor> Sen de bir hoşsun yani. Bir ay sonra karşılaşmak için anlaşmanıza rağmen... Kızcağızı gözetlemekle kalmıyor bir de evinin önünde soytarılık yapıyorsun ha. Büyük ihtimalle anlamadı kim oldum. El sallayınca sert sert bakıp içeri girdi çünkü. El salladın bir de öyle mi? Hı -hı. Pes ki pes. <gülüyor> Telefonda duyduğun bir sese aşık olduğun yetmezmiş gibi pencereden gördüğün kızın da o olduğunu sanıyorsun. Tabii. Ya günlerdir penceresinin önünde dikildiğin kız Sevil değil de bir başkasıysa o zaman ne yapacaksın? Belki de hiç ilgisiz birine el sallayıp boş yere komik duruma düştün. Oydu oydu eminim bundan. Grip olduğu için evden çıkamadığını söylemişti son konuşmamızda. Bugün de pencerenin önünde burnunu silip duruyordu zaten. <gülüyor> On gün sonra yüzünü hiç görmediğim bambaşka biri çıkar gelirse... ...o zaman ayıkla pirincin taşını. Kara kara düşünürsün gerçek aşk hangisi diye. Yarın da erkenden kalkıp satıcı kılığına mı girsem acaba ne dersin? He? Çıldırmaya başladın galiba. <gülüyor> Tam bir işe girmek üzereyken karakollara düşeceksin bu gidişle. <gülüyor> Sevincimi zapt edemiyorum ki. Utanmasam seni de yanıma alıp hemen şimdi sevili istemeye gideceğim. E, ne de olsa bizim evin büyüğü sayılırsın ha. Ya, yapabileceğin son tuhaflıkta bu olabilir. Kapıyı suratımıza çarptıkları zaman sokağa çıkmayı beklemeden bu veririm seni oracıkta. <gülüyor> Akşamlarım huzurlu bir sessizlik içinde geçmeye başlar. Zamanla da unuturum Can diye bir arkadaşım olduğunu. Boşuma <gülüyor> gitti bu fikir. <gülüyor> Hadi kalk da kızı istemeye gidelim. Aman öyle. aman sağ ol canımdan bezmedim daha. Önce şu köşeye radyolu bir kaset çalar alacak parayı biriktireyim de ondan bir de sonra... Bir kaset aldık <gülüyor> mı keyfine diyecek olmaz. Geceleri sıkıldığında çalar çalar oynarsın. <gülüyor> Yanlış anlama. <gülüyor> Tedavi açısından bir de hulü takarız ama... Tamam başından. tamam yemeği hazırlayayım da rahatla sen biraz. Yorulmuşsun anlaşılan bir de salata yapayım ne <gülüyor> dersin? Aman aman aman salatayı ben yapayım. Marul yerine parmaklarını doğrarsın şimdi... Yalnız izin ver de bir telefon edeyim önce. Şebnem rahatsızdı. işe gelemedi bugün. Aha, daha telefona yaklaşırken suratın kızardı Tayfun Bey. <gülüyor> Sakin olsana biraz. Benimle alay edene bak sen. Dünkü çocuk. Git de yemeği hazırla hemen. Açlıktan ölü veririm, vicdan azabı çekersin sonra. Delinin biri de karşıma dikilip türlü soytarılıklar yaptı dikkatimi çekmek için. İyice canım sıkıldı. Gittikçe yaşanmaz oluyor bu şehir. Girsene şemden kapıda durma öyle kızım üşüteceksin. Şey <gülüyor> Biz de eski günleri anıyorduk annen de. Delinin biri falan diyordun az önce hayırdır? <gülüyor> Aman bakma sen benim deli dediğime. Karşı kaldırıma genç bir çocuk yerleşti 10-15 gündür. Gözü sürekli bizim pencerede. Hele bu gün son sınırındaydı. Dayanamayıp çekildim pencereden sonunda. Bu soğukta sokakta beklediğine göre gerçekten delirmiş olmalı. Giyimine bakılırsa normal gibi. Ama davranışlarına bakınca deliliği anlaşılıyor hemen. Sevil de gecikti. Benim aklımda onda şevnem. Vallahi işte sana yemin. Bir daha biraz zor yalnız gider doktora. Hele böyle akıllı deliler de cirit atıyorsa sokakta. Biraz önce Tayfun telefon etti. Ona da bahsettim o deliden. Aman yavrum erkek kısmını anlatılır mı öyle şey? Çıkar gelir durduk yere başını belaya sokarsın çocuğun. Hmm, benim de aklıma gelmedi değil ama o sinirle başlığı verdim anlatmaya işte. Fakat işte sandığınız gibi sinirlenmedi. Aksine kahkahalarla gülerek tekrar tekrar anlattırdı o delinin yaptıklarını. Vallahi bravo. Olaylara komik yanlarıyla yaklaşabiliyor demektir. Gittikçe daha çok beğeniyorum şu çocuğu. İkinize de kırgınım bu konuda. Aileye damat geliyor ama ben hala tanıştırılmadım. Aman abla ben kaç kere gördüm sanki. Sadece bir kere. bir evden almak için gelmişti hepsi o. Yakışıklı delikanlı. Kendini de çok iyi yetiştirmiş. Müstakbel damadım diye söylemiyorum ama hayran oldum inan ki. Ay durun durun hemen gelin güvey oldunuz ikiniz de. Bu müstakbel damat lafı da nereden çıktı Allah aşkına? Görünen köy kılavuz istemez kızım. Sen ne dersen de ben Tayfun'u görür görmez anladım birbirinizi sevdiğinizi. İlahi anne dur bakalım aradan biraz zaman geçsin. Önce iyice tanıyalım birbirimizi. Şimdiki gençler de bir tuhaf oluyor Nermin abla. Gerçekleri görmenin kime zararı olur ki Selma? Bence bu konuda Şebnem haklı. Önce tanıman gerek evleneceğin insanı. Cicim ayları bittikten sonra birden ilişkileri kötüye gitmeye başlayan o kadar çok tanıdığım var ki. Galiba elimizde olmadan hep iyi huylarımızı gösteriyoruz başlangıçta. Kötü yanlarımız da önünde sonunda ortaya çıkıyor ama. Farklı evlerde yetişmiş iki kişinin aynı çatı altında yaşamaya başlaması yeterince zor zaten. E buna bir de karşındakinin hızla değişmesini eklersen iyice içinden çıkılmaz oluyor. İnsanın değişmemesi hep aynı kalması da mümkün değil ki. Elbette değişiyoruz ama uyum içinde değişmekle hiç göstermediğin yanlarının ortaya çıkması çok farklı şeyler. Aa, ben de merak etmeye başladım ama. Nerede kaldı bu kız? Hava da öyle soğuk ki. Ah, üşümese bari. İkinizle birbirinizde nefhamlıymışsınız yani. Ne var bu kadar telaşlanacak canım birazdan gelir nasıl olsa. Şebnem. Bak sana bir şey soracağım ama saklamak yok tamam mı? Aa, şimdiye kadar sakladığın bir şey oldu mu senden Nermin teyze? Sor. Sevil'de gözle görülür bir değişiklik var son günlerde Elbet sen de farkındasındır Olmaz mı? Kendine güveni geldi kızın Bunun sebebini soracaktım senden Belli bir sebebi yok aslında Bana kalırsa mutlu olmaya hakkı olduğunu anladı en sonunda o kadar Ömer amcanın ölümü tam bir şok olmuştu zaten Kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini öğrendi Belki de yaşamın o kadar büyük yetenekler gerektirmediğinin farkına varmıştır Ah Sevil olmalı Ah sen yorulma Nermin teyze ben açarım Aman abla ne olur bir şey söyleme geciktiği için. Canım kırk yılın başında sokağa çıkan kıza bir şey söyler miyim Selma? Aklıma peynir ekmekle mi yedim ben? Sadece Sevil değişmedi biliyor musun? Sen de değiştin aslında. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı öğreniyoruz artık. Karşınızda yeni Sevil. Ah. <gülüyor> Hemen söyleyeyim nasıl olmuşum? Aa. Aa, saçını yaptırmışsın. Aa, bu ta nereden aklına geldi Sevil? Beğenmedin mi yoksa? Beğenilmeyecek gibi mi? Çok kötüymüş. Geçikince meraklanmaya başlamıştım ben de. Sürpriz yapayım dedim. Taksi bulamadım önce. Yürürken tam yoruluyordum ki bir berberin önünden geçtiğimin farkına vardım. Hemen girdim içeri ve işte sonuç. Ayrıca iyi haberlerim var size. Söyle çabuk. Söyle. Daha fazla meraklandırma beni. Ay sonuna kadar koltuk değnekleri olmadan da yürüyebileceğim. Nasıl ama? En iyi haber bu işte. Yaşasın. Randevuna yetişeceksin yani. Parka gitmek için ay sonunu beklemeyeceğim Şebnem. Birazdan telefon edip yarın buluşmayı önereceğim. Saklanacak bir şeyim olmadığına karar verdim. Önce bu koltuk değnekleriyle görmeli beni. <gülüyor> Ömrüm boyunca hiç bu kadar gülmemiştim canım. Şebnem'in anlatışını dinleyecektin. <gülüyor> Demek kaldırımın üzerinde seksek sek oynar gibi yaptın ha. <gülüyor> Vallahi bravo. <gülüyor> Delinin biri bütün öğleden sonra karşı kaldırımdaymış. Dayanamadım içeri girdim diyor. Bir de el sallamışsın öyle mi? <gülüyor> Şaka yapmıyorsun değil mi Tayfun? <gülüyor> Penceredeki kız Sevil değil de Şebnem miymiş gerçekten? <gülüyor> ne şakası ya o ne şakası. Günlerdir Şebnem'e bakıp duruyormuşsun karşı kaldırımdan. <gülüyor> Dilinin biri diyor. Bilse benim o deliyle yıllardır arkadaşlık ettiğimi <gülüyor> hemen hemen yarın tanıştırmalıyım sizi. Çıldırdın mı sen? Böyle bir olaydan sonra nasıl bakarım onun yüzüne? <gülüyor> ne diyorsun yarından tezi yok Şemnemin iş yerine götürüyorum seni. Düşünsene bir anda kaldırımdaki deliği karşısında görüverince nasıl da korkacak? Ya, al alay etme ne olursun. <gülüyor> ne alayı ciddi söylüyorum. Düşünsene sen de şöyle gözlerini devirerek üzerine üzerine yürüyeceksin bir <gülüyor> Nereye gidiyorsun ya? Dışarı çıkıyorum. Mahallenin delisi av peşinde. Yakaladıkları gibi sorgusuz sualsiz içeri atarlar ona göre. Ciddi ciddi gidiyor bu deli. Dur can nereye gidiyorsun bekle. Biraz dolaşıp gelirim. Seni götürdüm o parkada giderim belki. Dur da telefona bakayım. Penceredeki aşkın arıyordur mutlaka. Hani şu görür görmez tanıyacaksın kız. Bana iyilik yapar mısın? Ne? Boğuldu mu filan söyle bana oldu mu? Uçtu mu, buharlaştı mı, mu tamam mı? Ya da ya da hiçbir şey söylemem benim aklımda. Aa. Böyle biri oturmuyordu. Kapat telefonu tamam mı? Alo. İyi akşamlar. Ben Sevil. Can'la görüşmek istemiştim. <gülüyor> Can'la mı? Öyle biri oturmuyor ki burada. Buharlaştı, uçtu, kayboldu. Ya da öyle bir şeyler oldu işte. Şimdi bu söylediklerime bir anlam veremediniz tabii. <gülüyor> Siz Tayfun olmalısınız. Can'ın ev arkadaşı. Evet. Aynı zamanda da... ...Şebnem'in arkadaşı. Şebnem'in mi? Ha şakayı diyorsunuz. <gülüyor> hiç aklıma bile gelmemişti bu. Yani isim benzerliği deyip geçmiştim. <gülüyor> e, can hakkında ilginç şeyler söylüyordunuz biraz önce İsterseniz olanların hepsini anlatmayayım Ben gelene kadar sokaktaki dilinin yaptıklarını Şebnem'den öğrenin Sonra da o deliği görmeye hep birlikte gideriz tamam mı? <gülüyor> İnsanların zayıf yanlarıyla alay edecek birine benzemiyorsunuz ama <gülüyor> Bakmayın öyle söylediğime Şebnem'e de haber verin hazırlansın hemen Çok güzel bir parka götüreceğim sizi İyi akşamlar. Ee, yanınıza oturmamın sakıncası var mı? Ee, bütün banklar boş ama istiyorsanız buyurun. Sizin de canınız sıkılıyor anlaşılan. Hı hı. Tayfun mu söyledi buraya gireceğini? Hemen tanıdınız. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Arkadaşız elbette neden? Sizli bizli konuşmaya başladın da. Neler yaptığımı anlatmış olmalı. <gülüyor> Çok güldüm. İlk görüşte tanıyacağından emindim oysa. Bir şey söylemedin. Nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Dayanamamıştım. <gülüyor> Elimden gelse bence seni görmeye çalışırdım. Bunun için özür dilemene gerek yok. Kızmadın mı? Hayır, hoşuma bile gitti. <gülüyor> ya sen? Anlamadım. <gülüyor> Koltuk değneklerim. Evet. Ne olmuş onlara? İlginç bir aksesuar. Saklamıştım senden. Seni anlayabilmem için... ...gözlerini görmem gerekiyordu. Bu karanlıkta da göremiyorsun ki. Oralarda beni anlayan bir bakış olduğunu... ...ilk günden beri biliyordum. Hissediyordum bunu. Ben de. Anlatmamı ister misin? Zamanla anlatırsın nasıl olsa. Birden aramızda bir bağ olduğunu hissettim biliyor musun? Sıcacık. Eee... Kalkalım mı? Şebnem ve Tayfun parkın girişinde bekliyorlar. Koltuk değneklerini sıkı tutabilecek misin? Evet neden? Sıkı tutun. Aa, aa ne yapıyorsun? <gülüyor> dur çıldırdın mı can? Aa indir beni. Çamura düşeceğiz şimdi. Yapma. Mahallenin delisi olmak kolay mı sanıyorsun? Aa, Sırtımda dolaşmaya da çamurlu giysilerle eve dönmeye de hazır olmalısın bundan böyle. <gülüyor> Delisin sen. <gülüyor> Aralarda Biri Mi Var adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Bülent Haşim Yanar Yöneten Serpil Tamur Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Nermin Deniz Gökçer Selma Seval Gökçe Sevil Müdrike Coşansu Can Kürşat Anlı Şebnem Gamze yapar. Tayfun Atilla Şendil. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın.